Demek ki sen kapıyı açık bırakırsan şeytan girer. O zaman ne olacağı belli olmaz. Hem maddi hem manevi tehlikeler var. Kapat. Ve atıf misbah heke vespris vallaha Bismillahirrahmanirrahim de kandilinde söndür. Bir yanık dursun. Söndür. Allah'ın adını at. Çünkü kandili de gelir bir şey çarpan, devirir, yanına çıkar. Söndürmeyi emniyet bakımından emretmiş Peygamber Efendimiz. Ve kammir ilaheke veskürüsü Allah ve lebi'udün ta'rudu aleyhi Kabının üstünü de kapa Allah'ın adını anarak İskitar-ı kap kacağının üstünü de kapat hiçbir şey bulamadıysan üstüne bir böyle konulmuş çubuk bile olsa gene üstünü kapat çubuk bile olsa Uğud çubuk demek bir çubuk bile bir çanların üstüne böyle koysan öyle de olsa kapat yani kapağın esas olarak kapaklı Bağın kapanması. O olmadığı zaman bir çomak bile koysan çanağın üstüne gene olur. O da korur manevi bakımdan. Tavsiyesi böyle Peygamber Efendimiz. Diğer bir hadis-i şerif sonuncu hadis-i şerif aynı mevzuda onu da okuyverelim. kul evvab. Kapıları kapatınız. Ve evki usika kırbaların ağzını bağlayınız. şurada Arabistan'ı düşünün. kapkacak Tulum şeklindeydi, hayvanların derilerinden yapılan, içine su konulduğu. bir yerden alınırdı su, kullanılmadığı zaman ağzı bağlanırdı. Kırba, kırbanın, torbanın ağzını bağla ve ek fi ina kabı kapatın ve hamiril il ina e, kabın üstünü örtün. Ve ethul et feun kandili söndürün ve inne şeytana la yetebuh çünkü şeytan kapatılmış olan kapıyı açamaz ve vela eh yuhullu likaen yuhillu bağlanmış bir kabı açamaz şeytanın zararı olamıyor velâ yekşifu inaen kapatılmış bir kabı açamaz Keşan onlara zarar vermesin diye yapıyor bunlar. Ve inler müsibay böyle yapmazsanız olur ki bir farecik efendim insanlara evlerini harap eder, başlarına götürü yapar. Çünkü geçerken kandilin yağından yalayacağım diye onunla oynarken devir kandili yakar bütün çadırı yakar diye Peygamber Efendimiz Te, e, tavsiye olarak böyle buyurmuş. Sıvaysika, Fasıkçik demek, Fasıkacik demek. Fasık devresini biliyorsunuz. Fareye deniliyor yani. O, o da öyle şeyden sayılmış. Fare evinizi yalnız çıkartabilir, sizi e, zor uğratabilir diyor. Bunlar da evde alınacak tedbirlerdendir. Allah-u Teala Hazretleri oturuşumuzda, kalkışımızda, gecemizde, gündüzümüzde Aile hayatımızda, her işimizde Resulullah'ın şu güzel, şu modern, şu ebedi adaplarına uymayı böylece Peygamber Efendimiz'in şefaatine ermeyi cümlemize nasip eylesin. Görüyorsunuz hiç öğretmediği bir şey kalmış mı Efendimiz'in? Hiç öğretmediği bir şey var mı? Veda haccında elini kaldırdığında dedi ki, Ya Rabbi şahit ol, Ya Rabbi şahit o. dedi. Allah'ın mehel beller diyor. Ya Rabbi, tebliğ ettim mi dedi? İnsanlara her şeyi ne kadar güzel öğretti? Hiçbir şey bilmeyen bir kavim, bedeniyetten uzak, bedevi bir kavme ne edepler öğretti Peygamber Efendimiz? Neler öğretti? Elhamdülillah, o bitmez, tükenmez hadis-i şerif sermayesinden işte biz de hala o hazineden alıp alıp istifade ediyoruz içimiz, dışımız, şahsen, aile olarak, cemiyet olarak hep o edeplerle ziynetleniyor. Kibarlığımız O. Adab-ı mahşeretimiz O. Zarafetimiz O. Temizliğimiz O. Hepsi ondan E şimdi bu kadar şey borçlu olduğumuz bir sünnet-i seniyyeye nasıl sırt çevirir Müslüman? Nasıl bir sırt çevirir? <gülüyor> ne var Batı'da ne var? Batı'da ellerinde yüz numara adamların, bizden öğrendiler yıkanmazlardı bizden öğrendiler senededir silinirlerdi yıkamayı bile bizden öğrendiler hiç fırçalamayı bizden öğrendiler bakmayın şimdi fırçalarına Avrupa'dan geldiler tırnak kesmeyi, şeyleri kılları gidermeyi, tıraş olmayı bizden öğrendiler biz olmayı biliriz bakmayın sakalımızın böyle uzun olduğuna e, tıraşın her çeşidini biliriz biz bu sakalı uzatmak mecburiyette, ondan uzatıyoruz kesin deseler, kesin deseler. deseydi her şeyiniz orada erkeğe sakal yakışır, erkek olduğu tadından tadı belli olacak Fatiha-i Şerife Mâ'l-i Esmer'e Kâb-ı Şeride kâb şeytana uydurma, kahvette cehalette korma. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'e şu okuduklarımızın sevabını acizâne, nâcizâne kibe ve hediye eylelik vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in şefaatine bizlere mazhar edelim. İltifatına, teveccühüne naile edelim. Cemalini görmeyi bizlere nasip edelim. Ahirette komşuluğundan ayırma. Ya Rabbi, Ümmet-i Muhammed'e hizmet etmeyi bizlere nasip edelim. Kündüm hayra ümmetim buyurdum. Yarabbi bizi en hayırlı ümmet eyledi. Onun kaderini bilip de o hayırlı ümmetin hareket etmesi nasıl hareket etmesi gerekiyorsa öyle hareket edenlerden yarabbi Müslümanlar arasındaki kırgınlıkları gider. Amin. Müslümanların gönüllerini birbirlerine cebhete hif e eyle. Yarabbi Müslümanları birleştir. Yarabbi kafirleri perişan eyle. Yarabbi her yerde İslam için çalışanlara mücahitleri Mansur ve muzaffer eyle Amin. Müeyyet eyle Ya Rabbi bizleri kimsenin önünde Ol zelil eyle Mağdur ve kamçup eyleme Vücudlarınıza afiyetler ihsan eyle Amin. hastalarımıza şifalar ihsan eyle Amin. Dertlilerimize devalar ihsan eyle Ya Rabbi gönüllerimizin dileklerini ihsan eyle Amin. Senden gayrımız yok Ya Rabbi Sen ve hafsin, ekremin ekreminizin Bizi ikramına mazhar eyle, Amin. kendinden gayrıya boyun büküp el açtık, masivaya muhtaç Ya Rabbi kafirlerden eyle, Amin. evlatlarımızı ıslah eyle, zürriyetlerimizi ıslah eyle, Amin. Amin. zevcelerimizi ıslah eyle, Amin. aile hayatlarımızı ıslah eyle, Amin. Ya Rabbi nesillerimizden tâsık, fancır, zalim, kâfir, müştik, Önce salih kimselere eyle, şaşıranları doğru yola ilet. Ya sapıtanlara sapı tatlara hidayet eyle, doğru yolda yürüyenlerine yardım eyle, Amin. salih amelleri bizleri muvaffak eyle, Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma. Ya Rabbi evlerimizdeki tüphanelerimizde duran Kur'an-ı Kerimleri, teksilleri, din kitaplarımızı bizlerden davacı eyleme. Ya Rabbi hayırlı iminlerle mücevhez eyle. hayırlı eyle. Ya Rabbi bizleri ümmet-i muhammed için çalışanlardan eyle. Din-i mümini ilahi ilahi için çalışanlardan eyle. İlahi kelimetullah eyleyenlerden eyle. Ya Rabbi el alemi. helal hızıklar nasip eyli. Ya Rabbi helallerinle bizleri haramlarından uzak ve eyle. Yarabbi son nefesle cümlemize ol, kelime-i tayyib-i hünciye ki buyrun... Eşşerü'l-lâh ilâhü'l-lâh ve eşşerü enne Muhammed'in abzu'lu ve resuluhu diye. ...resulullah'ın cemalini göre göre cennetteki makamını müşahede ede, ruh teslim edenlerden eyle... ...kabirlerimizi cennet bahçesine eyle, cennetin de cemalin ebirleri Bi hürmeti esmaikel üsna ve habibikel müşteba Muhammedin Mustafa ve bi hürmeti esra ve suretil Şahsen belki mani durumlarımız elverişli değildir. Yalnız geçtiğimiz hafta içinde gittiğim yerlerde duydum ki televizyonlar kapışılıyormuş dükkanlarda televizyon yokmuş bir kamyon televizyon gelse bir saat içinde satılır ve iyisi olsun alınca iyisini almalı bir defa olur iş diye 300 bin lirayı çıkartıp veriyormuş renkli televizyon olacak filanca markası daha ala diye 300 bin lirayı çıkartıp veriyormuş insanlar 300 bin lira şimdi şu bizim camimizi düşünün işte bak kapılardan girmek istiyor kardeşlerimiz giremiyor Dolduğu içerisi arkadan gelirse dinlemek istiyor, girmek istiyor, giremiyor üst tarafta geniş yer var ama oraya çıkıp donarız havya oluyor dışarıda, soğuk buraya girdik işte burası kış evi gibi e, burayı tetkiz erkeceğiz, yan tarafları açacağız kapılar açacağız, yan taraflara, oralara da oturdular bizim diye kaloriferleri takmaya başladık biraz e, İstanbul'dan para getirdik oradaki camilerin bağız ederken Dedim ki Ankara'da ihtiyacımız var, çıkarttılar biraz para verdiler, onu getirdik. Burada da söylüyoruz, sizin paranız olmayabilir <gülüyor> ama her biriniz vazifelisiniz. Her biriniz buraya konudan, konçudan, zenginizden, hayır arayan insanlar oluyor da değil miyadan ne olacağını. 10 bin lira getirseniz 100 kişiden <gülüyor> 1 milyon lira para eder, burada güzelce kaliteler yanına insan camiye çıkmak istemez. İbadet güzel olur düşündüğün zaman olmuyor yani zorlukta olmuyor işte. Bu cami Allah'ın evidir. Sonra bizim bu cami de Her camide bu kadar cemaat olmaz. İçinde namaz kılındıkça yardım edenlere hayır gelir. Öldükten sonra bir de dehteri haline hayırlar yazılır. Bu paralar ne yapacağız? İyi Müslüman değiliz yani yemin edecek günlerde ise etmiyorum. İyi Müslüman değiliz bir televizyona 300 bin lira verip de cami geldiği zaman tekrar Hocalar mi ya? Hoca Allah'ın dinini Kur'an-ı Kerime, Hadis-i insana üretiyor. İşaret kafi. Arife işaret kafidir. El-arifü yektürün iş yektihi işaret. Arife işaret kafidir. Şimdi hepimiz evimizdeki televizyonu satalım. Madem alıcısı var. Hadi bakalım. <gülüyor> Televizyonları satalım. Yatırın bakalım camiye. Cami kıymetli televizyon mu kıymetli? Göreceğiz. Para falan yok değil, millete para çok. Ama aşk yok. Şurada iman yanmıyor. İmanın ateşi kaynamıyor. Kaynasa bu cami demek? Bu millet istese, donanmasının yelkenlerini atlatsan halatlarını ibrişinden yapar, diyor. Vezir Azamımız. Biz öyle bir milletiz. Bize para yok değil ama saptı yolumuz. Zevket ediyoruz. Siyahlı, beyazlı televizyon 20 bin liraymış, ötekisi 300 bin liraya kadarmış. İyisi olsun diye, renklisi olsun diye nefse bak. Ona 300 bin lira atabilir. İbret alın. Hepimiz öleceğiz. Hiç kalan var mı bu dünyada? Yaşlısı da gidiyor, genci de gidiyor. Böyle hareket edersek bu iyi Müslümanlık değil. Hadi bakalım o televizyonları satacaksınız bu camiye gelecek o parmak. Herkes evinden televizyonu satacak. Bu camiyi yapacaksınız. Bu, bunun gibi camiler yapacaksınız. Bu camiye bir daha söyletme, söylemeye, söylemeye ihtiyaç kalmayacak. İstanbul'da da öyle söyleyeceğim. İstanbul'da da öyle söyleyeceğim. Bu televizyonlar evden gidecek. Bunların paraları camilere gelecek. hayırlara gelecek. Cihatlara gelecek. İnsanlar yetişecek. Müslümanlar yetişecek. Bu camide yetişecek. Şurada bir ayrı bölme olunca. Orada ayrı bölme olunca kaç tane hoca var işimizde? O hadis okutacak, o tefsir okutacak, o Kur'an okutacak, o İslam tarihi okutacak, o Arapça okutacak Sıcacık eve gidip titriyeceğine burada ders yapayım diyecek adam Gece kondudan gelecek Biz evde de elektrik şeyle ısıtıyoruz e Sıcak bir yer olsa orada durmayı her şey insan düşünüyorum yani Halden anlıyorum yani Gece duracağım duracağına gelin burada akşama kadar hadis dinlerim sevap kazanırım diye. Ama titrerse olmaz Bilelim kazanç yerini bilelim. Kazanç televizyona 300 bin lira vermekte de değil, camiye para vermekte. Benim param yok hocam. Doğru peki. Paran yoksa o zaman 10 bin lira bul. İlahi haftaya kadar konudan, komşular, tüccardan hayır sahibinden. Sen de hayırı toplayıcı olmayan, hayra vesile olan da yapmış gibi ecir alır. Camilerimiz bir kere tertemiz olsun. Peygamber Efendimiz erkek üstlensin diyor başka bir seyitlerde de hanıma süslenmeyi tavsiye ediyor. Ailelerimiz muhabbetli olacak. İkide bir de geçimsizlikten efendim hadi boşanma davası. Öyle şey olur mu? İslam'ı bilmediğinden boşanıyor insanlar. Sonra bu camimiz güzel olacak. Çiçek gibi olacak. Duvarları böyle bakacaksın, terkeniz olacak. Böyle olmayacak. Sıcacık olacak. Etrafı gül bahçesi olacak. Aman ne güzel gül kokuyor, Yasemin kokuyor diyecek insanlar. Numune olacak. Bizim zaten bu özelik sitesini Komünist radyolakilerden bahis konusu ettiler. Özel sitesi diye Müslümanlar site kurdu, efendim diye daha komünist ülkelerden şey yaptı, aleyhimize neşfiyat yaptılar. Meşhur bir sitedir burası yani. Dünya çapında tanınmış bir siteyiz elhamdülillah. Gül gibi yapacağız her tarafına. Madem meşhurdur, bu sitenin her tarafı çiçek gibi oldu. Sümbül o kokacak, Yasemin kokacak, güller açacak, çocuklar yetişecek, onlar da manevi dilleri. Manevi şekiller buranın. Onlar da bizim bu yolumuzu daha iyi hale getirecekler. Biz az biliyoruz. Onlar daha çok bilecekler. E bak kadınlar gelemiyor. Bilmiyorum var mı şu anda bazı bilmeyen kadın. Kadınlar için yer var şu taraf. Bu taraf. Ama böyle olmayacak. Ben Viyana'da bir camiye gittim. E ne kadar güzel salonları şeyler falan var. Çok güzeldi. Yani güzel yapma gayret edelim. Biz bunu yapabiliriz. Paramız da yok değil, aşkımız eksik. Allah bize aşk ve şek versin, yolunuza çalışma gayret versin. el Bu da büyüyecek, büyüyecek, bu da uygulayacak mesela. gelecek inşallah. Ve Kutnu Münir'in vesile olacak inşallah. Eftelü'l-i'man, ve semaha ameli, imanın en üstünü sabırlılık ve müsamahakarlıktır. Yani imanlı bir insanın yapacağı iş, hareket tarzı demek Sabırdır. Semahattır. Yani müsamahakarlıktır. Şimdi sabır nerede olur? Sabırın çok çeşitleri vardır. Sabır bir ibadetleri yapmakta olur. Sabahleyin kalk bakalım. Soğuğa rağmen abdest al. Havanın çatır çatır buzlu olmasına rağmen camiye gel namazını tut. Sabır. Veyahut kalk hacca git meşakkatlere sabır. veya kalk cihat yap. Her türlü sıkıntıya katlanır. İbadetler. Sabır. Sonra günahlardan günahlara düşmemek için kendisini tutmak görüyorsun, zevk, sefa, eğlence, davul, bümbelek. Ama gitmiyorsun günah diye. Tutuyorsun kendini. Falanca iş. Herkes, bütün alem koşuyor. Hadi herkese beraber ben de koşuveriyim. Yo, yo, günah. Geri duruyorsun. ki eğlence, kumaş, salgı, kürkü bu devirde insanlar eğlence arıyorlar. Hacıvat'ın, Karagöz'ün sahneye çıkıp da yer bana bir eğlence dediği gibi insanın karnı doydu mu, aklı eğlencede. Acaba bu Şimdi karnım doydu, midenin işi tamam. Acaba keyfimi nerede tamam edebilirim onu düşünüyorum. Helali haramı Allah'ın rızasını düşünmüyorum. Tatlı da olsa, çok canın çekse de kötü işten kendini tutacaksın. İşte bu da bir çeşit sabır. Demek ki haramlara karşı bir sabır var. Efendim ibadetleri yapmaya karşı da efendim, bir sabır var. Sonra Allah'ın dininde dengesizlik, kararsızlık göstermeyeceksin, bıkmayacaksın, sabredeceksin, yürüyeceksin. Hocam ben 30 yıldır namaz kılarım. Daha Allah sana 90 yıl daha ömür versin, hep kılacaksın. Ne olmuş yani? Her gün, her gün yemek yiyorsun, yemekten bıktın mı? Hep namazı kılacaksın. Hep Allah yolunda gideceksin. Hep emri mağruf yapacaksın. Hep nehir münker edeceksin. Hep böyle yürüme alışacaksın yani. Hak yolda sebat edeceksin, öyle... Bir ara hocam ben bir zamanlar gençliğimde her gün yüz leket namaz kılardım. maşallah şimdi ne yapıyorsun hepsini tükettim şimdi istemiyor olmaz her zaman yapacağız yani demek ki Allah'ın yolunda sebat göstermekle sabırdır bir de semahat müsamaha kârlık demek yani hoşgörüm sahibi olacağız şimdi dün akşamki Hacı amcadan yine duyduklarım diyor ki. Birisi diyor, giderdi diyor, mahallenin evliyasından bir kimseymiş yani o anlattığı mübarek, Allah şefaatine erdiyesin. Sarhoşun yanına gidermiş, selamünaleyküm dermiş. Sarhoş da böyle sallana sallana iç, içtiğini belli etmeden ayakta zor durarak, hoca efendi geldi diye kalkarmış ayağa böyle. Ama ayakta zor duruyor, fitil gibi sarhoş, otur evladım dermiş, hadi bakalım nasılsın dermiş. Hadi bakalım, bugün benden, yarın senden dermiş. Getir bakalım üç çayları, kahveci. Oturulmuş, konuşulmuş, oturulmuş, konuşurmuş Böyle böyle, böyle böyle, böyle böyle, o sarhoş, tevbekâr olmuş ve beş vakit namaz kılan insan haline gelmiş. Bu neden olur? Yani o adama kızarsan, vay seni hınzır seni! <gülüyor> Sen içi mi içtin, Kepaza. Vur kafasına şey yaptı lan, tabii olabilir ama Bak bu da bir büyüyormuş, yavaş yavaş yavaş, yavaş, sonunda kendisine karşı <gülüyor> onun duyduğu hümmetten faydalanarak <gülüyor> hat yola çekmiş, fena mı yapmış, başında sabretmiş, fena mı olmuş biraz, onun ağzının kokusuna kabil etmiş, sarhoş olmasına rağmen tiksine tiksine aldırmamış, <gülüyor> aldırmamış, yanına gitmiş, sonunda hat yola çekmiş, fena mı olmuş? Bugün benden, yarın senden diyor. Şimdi adamcağız ahirete geçmiş, o sarhoş şimdi dua edip duruyor ona. Yine yola çekti, Allah ondan razı olsun diyor. İşte mütamaha. Dur bakalım, sen nasıldın? Hacı Efendi, söyle bakalım. 17 yaşındayken, 20 yaşındayken sen nasılsın? Hocam, hiç o tarafları karıştırdılar. Ve i̇şte o zaman bu 17 yaşındaki, 20 yaşındakilere veyahut o numaranın yaptığın işleri yapanlara hemen çökülme. İnşallah bizedir diye dua et, git onların yanlarına evladım, ben de senin gibi yapıyordum bir zaman, ama bunda bir hayır yok, sonra çok geç anladım işi sen çabuk bırak de. Bir çaresine bak, doğru yola şey yaptık, eski devirde evliyaullah'tan, meşayihten bir zat, bir kötü kadın çıkmış karşısına, peki demiş, ne kadar para istiyorsun? şu kadar. Gel demiş evime. Kötü kadını alıyor. Evine. Ondan sonra demiş ki sen şimdi bu gece benim emrimdesin değil mi? Tamam. Hadi bakalım şurada gir güzelce bir gusül abdesti al bakalım. Al. Sen benim emrimde değil misin? Emrimde değil. Hadi bakalım şimdi gusül abdesti aldın. Şu kadar tamam. namaz kılın. Ben sana para vermeyecek miyim? Paranı vermedim mi? Hadi bakalım namaz kılın. Hadi bakalım şöyle yap. Hadi bakalım örtün. Ondan sonra da öbür odada secdeye koymuş başını. Yarabbi ben bunun dışını değiştirdim. Sen de içini değiştir. Sen de bunun içini değiştir diye. E kadıncağız tevbekel olmuş. Saliha bir olarak. Ondan sonra da yaşamış. Eftelü'l-i'man en ta'leme ennallaha ma'ke haytü ma İmanın en yükseği, en faziletlisi nedir? Allah'ın sen nerede olursan ol, seninle beraber olduğunu bilmendir. En üstün imanıdır. Allahu u Teala <gülüyor> hazır ve nazırdır. Benim yaptıklarımı görüyor. Benim söylediklerimi duyuyor. Ben onun huzurundayım. Ona hiçbir şey gizli değil. Ahşikâre ve nihadır. Her şeyi Görmekte, <gülüyor> işte <gülüyor> hakiki iman budur. Allahu Teala Hazretlerinin bizi gördüğünü bilen. Buna ibadette ihsan mertebesi derler. Yani bir insan ibadet ediyor da, nasıl ediyor Allah bilir Allah kabul etsin. ibadetlerimizi taatlerimizi. En üstünü nedir? Allah Teala Hazretlerinin senin ve hazır ve nazır olduğunu bilmendir. Hadis cerhinde geçiyor ki biraz söylemesi zor bir hadis cerh ama En usulün işte bu. Allah'ın her yerde seninle hazır ve nazır olduğunu bilmek. Eftalul bika el mesacit ve eftalu ehliha evveluhum duhulan ve akhiruhum suruca Keman sebaka bil cemaatin, keman sebaka bil iman. Süheyb Romi, Vadi Allah Hazretleri Osmanlı bir Süheyb Vadi Allah'tan. O da babası Süheyb'ten rivayet etmiş. Muhammed Sisi Şerifi, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, arazilerin en faziletli hangisidir arsaların, arazilerim en ihtilini, en kıymetlisi, en faziletlisi hangisidir? Mescitler. En faziletli arazi mescitlerdir. Şurası. Ve bunun ensar, mescitlerdir. E, eftalu ve eftalu ehliha, bu mescitlerin ahalisinin, mescide devam eden kimselerin en üstünü hangisidir? Evveduhum duhulen ve ahiruhum huruca. İlk girenler, ama son çıkanlardır. Evvel gelenler, ama sonradan çıkanlardır. Neden? Mescidi seviyor, ibadeti seviyor, buradan ayrılmak istemiyor. Mümin mescidin içinde, suda balık gibidir. Canlanır, keyfi gelir. Münafık, kafeste kuş gibidir. Fırsatı bulsa, kapı açıldı mı pım, uçup gelecek. İçeride sıkılıyor, kafes gibi geliyor ona. Sıkıyor. Hapishane gibi geliyor, sıkılıyor. Müslüman memnun olur. En faziletli ahalisi kimdir? İlk evvel gelenler ama en son çıkanlardır. Ve men sebaka bil cemaati kemen men sebaka bil iman. Cemaate daha erken gelen sanki daha evvel Müslüman olmuş gibidir. İmana daha evvel gelmiş kimse gibidir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in ashab-ı kiramını sıralıyorlar, bulama anlatıyorlar. Nasıl anlatıyorlar? İlk Müslüman olanlar diyorlar. Şerefçe en üstün o oluyor. Efendim Bedir harbine iştirak edenler diyorlar. Övünüyor. Elhamdülillah ben Bedir gazasında bulunmak şerefine nail oldum. Veya üzülüyor. Ah bir mani çıkmıştı da ben Bedir'e katılamamıştım. Boynu bükülüyor. İşte cemaate erken gelen sanki İslam'a evvel girmiş gibidir. Fazileti daha iyi onun için evde 5 dakika daha durayım, namaza 5 dakika daha var, gazeteleri karıştırayım, biraz daha şunu seyredeyim, bunu dinleyeyim, sonra ezan okuyunca gidelim diyeceğine. Erken gelirsin, camide çok durursun, sevabın çok olur. Bir daha tekrarlayalım. Arazilerin en faziletlisi mescitlerdir ve bu arazilerin, ehillerinin, yani mescitlerin, ehillerinin mescide gelen cemaatin, en hayırlısı ilk gelen, gelişte en evvel olan ama çıkışta en sonra olanlardır. Cemaate evvel gelmek imana erken girmek gibidir. Camiye ezan okunmadan gelmeye gayret edin onun için. <gülüyor> <Gülüyor> Eftalü'l cihat kelimetu hakkın inde sultanın cair. Bu da çok meşhur herkesin duyduğu bir tarifidir. Peygamber Efendimiz'in buyurmuş ki cihadın en üstünü cevir, cefa, zulüm eden sultanın karşısında hak sözü söylemektir. Zalim her kafayı kesebilir, hapse attırabilir, kırbaçlattırabilir. Olsun. İşin doğrusu budur diye dosdoğru söylüyor. Budur. <gülüyor> Abdülmelik Emevi halifelerinden biri ama Abdülmelik'in çocuklarından birisi, adını hatırlayamayacağım, o zamanın ülemasından birisi yanına giriyor da Esselamu Aleyke ya filanca diye ismini söylüyor. Mervan galiba ismi. Ondan sonra geçiyor oturuyor. sinirleniyor halife. Diyor ki sen niye bana adımla hitap ettin de emir-i müminin demedin. Yani ben senin askerlik arkadaşın mıyım derler ya adıyla hitap edilir mi? Mesela genel müdüre Ahmet Bey filan diyebilir misin? Diyemezsin, şey demen lazım. Müdür Bey filan demen lazım değil mi? Öğretmene mesela talebe şey diyebilir mi? Ali Bey şu kelimeyi yazamadım diyebilir mi? Hocam diyecek, öğretmenim diyecek. Onun gibi yani, vay sen bana nasıl isminle hitap ettin diye kızmış. Sonra ben izahe etmeden sen benim kez nasıl oturursun diye köpürmüş, diyor ki sana emiril müminim demedim çünkü dışarıdaki ahali'nin senden memnun olmadığını gördüm diyor. Müminler senden memnun değilken ben sana nasıl emiril müminim derim? Onlara hoşunu gittim de o zaman diyeyim değil. memnun değiller dışarıdakiler. Sonra niye oturdum? Peygamber Efendimiz duyurdu ki cehennemlik bir kimse görmek isteyen kendisi otururken karşısındaki ayakta tutana baksın. Dedi. Onun için seni o duruma düşürmemek için oturabilir diyor. Tabii. Hadis söyleyince ötekisi gerkenlerini indirmiş aşağıya. Ondan sonra da aç, açmış ağzını güzel güzel güzel güzel nasihatler etmiş çıkmış gitmiş. Hiçbir şey de yapmamış adam. Yaptırmaz Allah. Velev yapsa velev yapsa ecir olur. Cihat olur. Cihadın en üstünü nedir? Zalim sultanın, hükümdarın huzurunda hak sözü söylemek. Müslümanlar dalga olmaz. Hakkı söyle. Dervişin birisini bir hükümdar almış, gel sana yeni yaptırdığım sarayını göstereyim. Bahçesini göstermiş, havuzları göstermiş, duvarları göstermiş, Çinileri göstermiş, salonları göstermiş, perdeleri göstermiş. Nasıl beğendin mi demiş, yazık etmişsin demiş. Bunu böyle yapacağına ahirette kendine köşk yapsaydın ya demiş. Başlamış, mesajlarda, sen bundan nasıl harçarsın be beytil malden, nasıl alırsın? İki paralık, iki günlük ömür için değer mi? bunların hesabını nasıl vereceksin diye hak sözü söyle O alkış bekliyor güzel yapmışsın. Oo salanı şahane çinileri çok güzel perdeler bilmem ne ipekten dokunmuş diyecek sanıyor. Allah ehli öyle der mi? cihadi en yücahide racülü <gülüyor> nefsehu ve hevahu Cihadın en faziletlisi insanın adamın diyor peygamber Efendimiz racül diyor ama kadın erkek hepsi dahildir adamın kendi nefsiyle arzularıyla cihad etmesidir. Cihadın en üstünü odur. Yani ben Afganistan'a gidemedim, çarpışamadım. Ben şöyle yapamadım, böyle yapamadım. Senin düşmanın, en büyük düşmanın içinde. Benim de öyle. Hepimizin öyle. Nefis. Nefis. Bize hep bu hataları yaptıran nefis değil mi? Nefis uyku uyutan efendimiz evliya peşinde koşturtan şöyle yaptırtan, böyle yaptıktan. Onun için onunla cihad etmeyi öğreneceğiz. Nefis bize bir şey söylediği zaman tutmamayı, Allah'ın emrini tutup kahramanı. Esselatu vesselam ala hayr halqi sayyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila ehab. Salâten ve selâmen dâimeyni mütelâzimeyni ilâ yevm-i dîn. Âmin. Allahümme yâ Rabbenâ, ya Rabbenâ, yâ Rabbel âlemîn. Âcizâne-nâcizâne yaptığımız ibadetleri, taatleri, okuduğumuz hadis-i şerifleri, ilim müzakeresini yaptığımız hatm-ı yani tesbihatı, okuduğumuz Kur'anı ı Kerim'i, ya Rabbi lutfun ve kereminde kabul eyle. Amin. Ya Rabbi rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ecri cezil, ve sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi âlemin hasıl olan hücûru ve mesbûtı evvelen ve haseten peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerine acizane da acizane ve hediye ile ya Rabbi şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine, iltifatına bizleri vasal eyle. Amin. Ya Rabbi onun nurlu mübarek yolundan bizi ayırma. Amin. Sünnetini ihya edenlerden eyle. Amin. Ümmetine güzel hizmet edenlerden eyle. Ya Rabbi, has ümmetlerinden olmayı nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimizin, mübarek âlinin, hak ashabının ve cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı Amin. ikram eyle. Amin. Hasaten ümmet Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayid-i turuk ikram eyle. Amin. Ebu Bekir ali Murtazaden, ve say-ı sahabeden rıdvanullah teâlâ aleyhum ecmaîn Müteselsilen her zamanımıza kadar güzel an eylemiş olan cümle evliya Allah'ın ve sevdiğin Razı olduğun mübarek kulların ruhlarına ikram eyle Onlara bağlı halifelerin, müritlerin, mühitlerin ruhlarına ikram eyle Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ricalin, ruhlarına ikram eyle Ya Rabbi şu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin gazilerin, Muhit askerlerin, müminlerin, müminatın ruhlarına ikram eyle, ashab-ı hayrat ve hasanatın ruhlarına ikram eyle, Hasiden içinde şu dersi yapabildiğimiz caminin yapılmasına, imanına, güzelleştirilmesine yardımı geçen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizin ve diğer sevdiklerimiz ve ihvanımızın ahirete geçmiş olan bütün yakınlarının dostlarının ruhlarına ikram eyle. Amin. Hasılı Hazreti Adem Atamız Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar güzel an eylemiş olan müminin minatı. Hiç semenle hissedar eyle, şad eyle. Amin. Ya Rabbi pür nur eyle. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Makamlarını a'la eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri onlara hayırın halis eyle. Amin. Ya Rabbi şeyiatımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere tevfikini yar ve refik eyle. Amin. Ya Rabbi rızan Olayım. yolundan ayırma. Bir göz yumup açıncaya kadar bizi kendi nefsimize bırak. Amen. Ya Rabbi şeytana nefse uydurma. Amen. Ahir zamanın fitnelerinde helak eyleme. Amen. Yolunda da iklimde kaim eyle. Amen. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e hizmet etmeyi insanlara faydalı olmayı bizlere nasip eyle. Amen. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri vasıl eyle. Amen. Hayatımızı Kur'an-ı Kerim'in nuruyla Peygamber Efendimizin sünnetiyle geçirmeyi nasip eyle. Amen. Ya Rabbi, evlatlarımızı cübriyetlerimizden mümin-i kamil kulları eyle. Amin. Bizi müttekilerin ecdadı eyle, iyisi eyle. Amin. Ya Rabbi, ailelerimizi ıslah eyle. Amin. Aile yuvalarımıza muhabbetler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemize helal hayırlı rızıklar ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri haramlardan uzak eyle. Amin. Ya Rabbi... Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz hayırlarla bizleri masal eder. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden bizleri husseyler. Son nefeste cümlemize ol kelimeyi tayyibe imirciye mübareke ki buyurun. <Gülüyor> ve Resuluhu diyerek Resulullah'ın cemalini göre göre cennetteki makamımızı müşahede ederek ruh teslim etmeyi nasip eyle. Et. Ya Rab kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Cehennemden bizlere azat eyle. Cennetine ilk girenlerle dahil eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eyle. Onun mübarek havz kevserinden doya doya duş etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab senin cemali ba kemalini Müşahede eden Bahtiyanlara bizler de dahil edin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba Muhammed'in Mustafa ve bi hürmeti esrar-i suretil Fatiha. Sordum ne kadar para toplandı diye. 27 bin lira toplanmış. Tabi ekseriyetle buraya gelen kardeşlerimiz talebe kardeşlerimizdir. Bu parayı küçümsemiyorum. Onda bereket vardır, hayır vardır. Fakat şunu da hiç unutmayalım ki, zevki, keyfi için renksiz televizyonu, renkli televizyona geçireceğim, getireceğim derken 300 bin lirayı gözden çıkartıp verebiliyor. 300 bin lira verebiliyor da bu, bu camiye toplanan, bütün bu koca cemaatten toplanan 27 bin lira para oluyor. Halbuki işte cami sıcak olunca insan rahatça ibadet ediyor. Öbür tarafları yapılınca daha güzel hizmetler olur. Bahçesi gül olsa insan oturmaktan zevk duyuyor. Maltepe Camii'ne gidiyorsunuz mesela. Her tarafı gayet güzel tanzimli şeyle. Hoşuna gidiyor insanın. Yani bu hayırlar da ahirette insanın yüzünü güldürür. Ben hayırlara vesile olmak için söylüyorum. Bu hayırları devam ettirelim. Arkadaşlarımız yine makbul mukabilinde. Toplasınlar dışarıda. Bir de şu var. Kendinizin mali kudreti yoksa bile yakınlarınızdan böyle ...hihmetli yerlere, sevap getirecek yerlere... ...para vermek isteyenlere... ...duyurursunuz, bir güzel cami var dersiniz... ...cemaati bol dersiniz... ...güzel hizmetler yapılıyor... ...şuurlu bir cemaati var dersiniz... ...yurt dışındaki din düşmanları bile biliyor dersiniz... ...siz dostlar bilmez misiniz dersiniz... ...ta Almanya'nın, bizim radyosu... ...bizim bu şeyimizden bahsediyor da... ...kötülüyor, Müslümanlar orada toplanmış diye... ...onun için... ...yine yardımlarınızı rica edeceğiz... Ben kendim de şahsen sağda solda söylüyorum, bulduğumu getirmeye gayret ediyorum. En birliğiyle daha güzel bir cami, daha güzel böyle hizmetler yapmaya gayret edelim. Sonra buralarda bu yerler güzel yapıldığı zaman dersler okunur, hanımlar okurlar, çocuklar okurlar, sıcacık gelirler, çıkmak istemezler. Emekli amcalar gelir burada sabahtan akşama Kur'an okur, Kur'an öğrenir, Kur'an öğretir, onların sevaplarından bize gelir hayırlı bir iştir. Yani paralarınız nasıl olsa bir yere gidiyor. Evin var, bilmem neyin var, ondan sonrası fazla. Fazlaysa biraz yardım et. Muhtaçsan biz yardım ederiz size. Yani onu da şey yapıyoruz. Yani yardımlaşmaktır gaye. Ne olacak? Yani bu ömür işte geldi geçiyor. O kardeşimiz cuma ramazında göçtü. Bizim kim bilir nerede, nasıl olacak ölümümüz. Allah hayırlar yaparak Mevlamızın huzuruna sevdiği, razı olduğu, çok sevaplar kazanmış kul olarak varmayı nasip eylesin. El-Fatiha. Kardeşlerimiz gelmişler. Onlar bizden ders tarifini istiyorlar. Şimdi bir başka yere sığmayacak kadar hepsi kalabalık. İsteyen kardeşlerimiz tabii ikinciye biraz daha vakit var. O vakte kadar serbestler. Fakat buradan onlara ben bu istedikleri tarifi de yapıvereyim. Benim kusuruma bakmayın. Beraber buyurun bir tevbe istiğfar edelim Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah El-Azim, El-Kerîm, El-Rahîm, El-Lazî, la ilahe İlâhe İllâhu El-Hayyel Kayyûm ve El-Jûbu Ve-Eş'eluhü'l-Tavbete, ve megfirete ve hidayete Bina İnnehu'l-Hü'l-Tavvâbu'l-Rahîm Tövbete abdin zalimin linefsili, la yenniku linefsili, mevten vela hayaten velan curan. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente khalaktanî. Ve ana abdüke ve ana ala ahdüke ve va'düke mesle ta'at. Euzübike minşebbü Ebu'u leke bimi'metike <Sessizlik> aleyh ve Ebu'u bidenbi favfirli fe innehu la yevzil günüve illa erdi. Allah-u Teala Hazretleri tevvaptır. Tevvelerimizi kabul eylesin. Amin. Geçmiş günahlarımızı, hatalarımızı, suçlarımızı affı mağfiret eylesin. Bundan sonra rızasına uygun ömür sürmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Tevbe günahları affettirir ama Kul hakları kalır Onun için sizlerde üzerinizde kul hakları varsa Götürün sahiplerine verin Onlarla helalleşin Ahirette sizin yakanıza birisi gelip yapışıklar Ver benim hakkımı diyecek durum kalmasın Dargın olduğunuz kimselerle barışırsınız Mümkün olduğu kadar Üzerinizde namaz, oruç vs. ibadet borçları kalmışsa ''Hocam ben eskiden çok cahildim. uzun zamanlar namaz kılmadım, gafetle geçirdim.'' Duyuyoruz böyle oluyor. Bu klamadığınız namazları burada ödeyeceksiniz, bu klamadığınız oruçları ödeyeceksiniz, onları bir usule göre, bir sırayla ödemeye girişin. Onlardan da borcunuz kalmasın ki ahirette zor olur durumunuz. Sonra bundan sonra devamlı abdestli gezin, hadise şeriflerde abdestli gezmenin fazileti gelecek. Okudukça kitabı göreceğiz. Hadi, e, hayır ve berekete erer, erer abdestli gezer ve şeytan kendisine musallat olamaz onun için sabahtan akşama devamlı hazırlıklı ölüme hazır abdestli olarak gezersiniz her günde zikir vazifenizde yapın nasıl namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz onun gibi zikir de bize Allah'ın emridir, boynumuzun borcudur 54 tarzdan bir tarzdır onun için zikir de yapın Zikir bir kaledir ki insan zikredince kaleye girmiş gibi maddi manevi düşmanlardan korunur. Zikir için bir muayen zaman yoktur gece veya gündüz, sabah veya akşam, sakin tenha bir yerde, kıbleye doğru iz çöküp aksi tevezzüt tarzında oturarak, gözlerinizde yumarak, evvela 25 defa estağfurullah dersi. Sonra bir Fatiha, üç iknas-ı Bunların sevabını Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, ruhuna ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş geçmiş olan bütün Sadat ve Meşah-i Turku Ali'imizin bir bilhassa bizim yolumuzun büyübaha ettiğini çıkan Efendimiz'e ''Ya Rabbi bunları hediye ettim'' dersiniz. O mübareklerin ruhaniyetlerinden istinada eylersiniz. Manevi yardımlarını kevecikeni talep edersiniz. Bu vazifeleri eda ettikten sonra gözünüzü yumup ölümü düşünürsünüz. İşte hadis-i şerifte gördünüz ki ölümü düşünmek dünyada züht denilen şeyin en kıymetlisiymiş. Şöyle ölümü başa gelecekleri ölümden sonra göz önünden geçirirsiniz. Gözünüzü kapatın kendinizi yatakta yatıyor gibi hayalinizde canlandırın. İşte yatmış uzanmışım bu yatış son yatış artık kalkamayacağım derken Azrail aleyhisselam karşınızda geri veriyor belir veriyor. İnsan tabi tarifsiz bir heyecana kapılır, aklı karış olur, dili dolaşır, zor bir zamandır. Meğer kim Mevla yardım eyle yani. Yardım olursa, hun, ve Ne hoş olur o zaman. Siz de imdad-ı ilahi erişiyor ve Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyorsunuz öyle imanı ı kâhül ile ruhunuza teslim ediyorsunuz diye gör, görür gibi düşünürsünüz, göz önüne getirirsiniz Melekülmek insanın ruhunu kavzetince önce ahiretteki yerini gösterir bak senin cennetteki köşkün, bahçelerin sahip olduğun nimetler diye müminlere gösterecek, sonra Gekir'i baş ucuna bırakır ruh bedenden ayrıldı, böyle uzaktan olanları görüyor siz de o olanları düşünmeye devam edersiniz. İnsanlar evveler soyarlar ya işte bak elbiselerini yakınlarını çıkartıyorlar. E gömleklerini çıkarttılar. Beraberce işte taşıyıp yere şiş tahtasına yaptırdılar. İşte yıkayıp temizleyip tahtasına e doldular. Açıkkenlere sarılan tabak tabak koydular. işte eller üstünde camiye götürüyorlar. Koydular şallah arkadaşa imamın ve cemaat da namazını kaldılar. İmam söylüyor, ey cemaat, bu menü tarih nasıl biliyorsunuz? Aşağı verin, ahiretteki büyüklerimiz, pirlerimiz, kendilerine bağlı baktığınız Allah'ımız, sevgili veli kullarımız Aleyküm. Biz de vatı mümkereme edin, hoşverdin evladım diye bizi karşılarlar. Biz de onların sevdiklerimizi görünce evleniriz, onların arasına katılırız, başlarız Cenab-ı Mevlamız'ın tepildiğine meşgul olma onlarla. Sonra bu dünyanın da sonu görecek, bu dağlar kalacak, ne denizler, yıldızlar sapır sapır bekleyecek kainatı her cümlece olacak <gülüyor> cümlede ve ta kabirlerden kalkıp mahşeriyette toplanacaklar <gülüyor> evveliyin ve ahiriyin binler zihum bekleşecekler çok sıkıntılı haller çekecek insanlar sonra herkese kitapları verilecek ha-u-mukra-u-kitabi <gülüyor> kitapları herkese dağıtacak mücrimler bakacaklar ne varsa hepsi yazılmış içinde korkacaklar Allah'ın hazine kitabında yazdırır ve ne ceduma ani yu adra vela yusluk rabbike ahada Allah kimse herkes ne yaparsa işi defterinde yazılır. kurulacak. Allahu Teala Hazretleri kadir olacak. Davalılar, davacılar bitince o cennet bir taraftan ehl cennet ben bu çerçedeki müzik kurulduğunda bir dolanacak. Bu oyun yerine izledikçe daha ilk yapım isteyecekler. bayram edecekler. Ve bu oyunun yerine izleyecek. Yani Rabana daha kurulacak. O da Ve tekrütün ve kapkara kesilecek Toz toprak izpas içinde zabaniler onların saçlarından ayaklarından yapaladıkça dişiriyi cehennem cehenneme atacaklar. Bu şekilde kraliyatlar yalıvar bana fayda vermeyecek. Çok acı bir durum olacak. Cehennemde de sesler gelecekler Çıkar bizi ya Rabbi buradan. Eğer bir daha bu kabahatleri işlersek o zaman zalimiz. Ya Rabbimiz bizi dünyaya döndür, iyi kul olacağız diyecekler ama ne fayda? Belev ruddû le âdû nima'nuhu anhu innenum vekâzgî zaten eski hamam, eski tas hiç yola gelecekleri yoktur. Allah biliyor hallerini. Cehennemde kalacaklar. Bunları böyle nefsinize böyle hatırlattıktan sonra benim nefsinize dersinizdir, eğmeniz, aklını başa topla. Bu iş oyuncak değil, çok ciddi, çok ciddi bir durumdur. Bu hayatı bir kaçırırsan, o kötü duruma bir düşersen, cehenneme giren ah ben orada kalacak, milyonlarca sene kalacak. Onun için oraya düşmeme şu ehli cenneti Cennet'in haline imrenmez misin, aklının başına devşirmez misin, uslanmaz mısın ey nefis diye nefsinize söylersiniz, umulur ki ölüm düşüncesi meksip ıslahına vesile olur. Ne kadar canlı düşünürseniz feyziniz o kadar çok olur. İkincisi zikrullah yaparken Allah ile beraber yaptığınızı düşünürsünüz. Bizim Halid-i Bağdadi Hazreti'ydi. O İma İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yolundan yetişme. İmam-ı Hazretleri de Bahati'nin taşıdığında hemize bağlı. Hepsi öyle. Halid-i Bağdam'da Takşi yolunun Halidiyye şubesini tesis eylemiş. Çok gayret bir Zat-ı Muhteref, Gülcena hain diye de Geniş okuldu, siyah satanlı biraz beyaz var. Kazım çeşitme durumunu, Nuri Yılgü, sağf O Zat-ı Muhteref'e karşınızda öylece düşünürsün. Çünkü gördüğünüzden ağacısı kardeşimiz de onun yanındayım diye düşünerseniz yani, ki İnsan gördüğünü daha kolay tahir eder Önce hayal kolaylığı olur Gördüğümüz Gördüğünüzü gövdünüze bağlayıp gecik olan feyze ilahi muhtazal olursunuz Mevla mahrum eylemesi İnsan o füyüzat ve rabbaatini tedesine tahir gelince Yaptığı ibadetin ne kadar tatlı bir şey olduğunu anlar Tadı şekillerde, kaymaklarda, ballarda bulunan bir harb içmekte bu beraberliği hep hatırda tutacak benim birinin ruhaniyeti yani başında ben onun huzurundayım ben bu edepsizliği yapmayıp, bu sözü söylediğim diye huzurda olmanın adabına tadımcıyım Bu irtibatı da, daima canlı tutacak çünkü Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Hazretleri buyurmuş bedduğumu as-sadık sadık kullarla beraber olun diye bu bir manevi tatbikattır onu başarırsanız daha yüksek makamlara nail olursunuz Allah'a zedirliyle üçüncüsü gönlümüze nazar edin ki gönlüm bizim iç alemimizde nazargahı ilahidir Allah-u Teala Hazretleri kulunun gönlüne bir tecelli eder ki tarif edilmez gönlüm haki olursa onun için gönlünün haklığı da gönlüm düşüncesinde zikirden hasıl olur evreden hasıl olur şöyle başınıza kalbinizin olduğu yere bakarsanız o kalpte süveydayı kalplerinden bir nokta vardır ki esrare bir nokta elektrik hâsı eder. dur âlemidir. Oradan o gömül denilen âleme geçersiniz. Sebeçerde her yerimiz nur. Karşımızda da nurdandır. Allah seyrediler. Bilirsiniz ki Allah'ın Tanrı Hazretleri bize şah kanalımızdan da alakıttır. Her yerde hazır ve hazırdır. Onu büyüp düşünüp ihraat edip tüyleriniz diken diken boyun bükerseniz yersiniz ki yarabbim yerseniz gökselin.